hem kendimiz hem ailemiz hem komşumuz hem anamız hem babamız akrabalarımız da böyle kapatabiliriz. Bugünkü e, bab başlığımız Babul Emri bi eda'il emanah. Emanetleri eda etme, emanetleri alınan emanetleri sahibine eda etme, verme babı. Allah Teala buyuruyor ki inna Allah ye'murukum en tu'dûl emanâti ila ehlihâ.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 Aynen böylece, اِذَا حَدَّثَ الرَّجُولُ بِحَد۪يثٍ ثُمَّ الْتَفَتَ فَهِيَ اَمَانَةٍ Yani bakın, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bundan binlerce yıl önce, bin dört sene önce ne yapmış? Tüm ahlak kurallarını bize öğretmiş. sizlere bir kardeşiniz diyor, bir söz nakleder. Velev ki bunu kimseye söyleme, aramızda sır kalsın demese bile. Anlatırken böyle sağına, soluna bakıyorsa, kimse duymasın diye.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 e, bu din aracılığıyla insanlara öğretmiş olduğu edep ahlaktan bir tanesidir. Nebi Aleyhisselatü Vesselam böyle yapan insanların Allah katında kıyamet gününde en şerli insanlar olduğunu bahsediyor Nebi Aleyhisselatü Vesselam. Yani adam diyor hanımıyla ilişkiye girer. Yani hanımıyla yatar. Ondan sonra da kalkar ya hanımı adamla ilişkiye gider, ilişkiye girer, yatar. Sonra diyor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 göklerin ve yerlerin kabul etmediği sorumluluğunu almadı yükü kim yükledi fehamela el insan insan yüklendi bu sorumluluğun altına insan girdi innehu kana zira insanoğlu waluman cahula nedir zalimdir, zalimdir. Allah'ın emanetine bile ne yapar zulmeder yerine getirmez onu böylece kendine zulmetmiş olur ve cehule çok da nedir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 Kalem, de, kalem diyor ki ne yazayım? allah Teala da diyor ki kaleme kıyamete kadar, kıyamet kopuncaya dek olacak her şeyi yaz. Kader konusuyla alakalı ayrıntılı tafsilli bilgiyi isteyen arkadaşlar bir önceki hafta, geçen haftaki tevhid dersinin kayıtlarına dönerse oradaki neyi bulur? Tafsili, ayrıntıyı bulur. allah Teala'nın bilmesi, yazması, meşiyet dilemesi ve halk etmesi, yaratması, kaderin dört mertebesi. Bunların hepsini ne yaptık? Anlattık.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 İsteerek ve itaat ederek boyun bükerek geldik Ey Allahım diye Allah Teala'ya ne yapıyorlar? Cevap veriyorlar. İşte Allah Teala bu emaneti nasılını bilmediğimiz bir şekilde nekime ne sunmuş, dağlara sunmuş. O görmüş olduğumuz yerinde sapasağlam sağlam duran hiç oynatabilecek yerinden oynayabilecek oynayabileceğini zannetmediğimiz, düşünmediğimiz o dağlar, o semavat. O yeryüzü, o kara parçası ne yapmış? Bunu kabul etmemişler. Bu emaneti kendine insan almış. Ama insanoğlu da nedir arkadaşlar? Zalûmen cehula. Allah-u ondan bir şey ister. O emaneti ona yüklemiştir. Ama insanoğlu o emaneti ne yapmaz? Çoğu kez kabul etmesine rağmen o emaneti yerine getirmez. O emaneti eda etmez. İlk hadisimize geçelim. Ebu Hureyre radıyallahu anh diyor ki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 Peygamber aleyhissalatü vesselam'la onun ashabıyla karşılaştıklarında... kalu âmennâ. İman ettik, biz de iman ettik derler. Evet. Ve idâ... ...khalav ...diyor ki allah ın... Şeytanlarıyla baş başa kalınca... ...ne yaparlar? inna innâ mu'akum. Bizler sizinleyiz ey şeytanlar. ...innemâ nahnu mustehziûn. Bizler o adamlarla yani Müslümanlarla, sahabelerle ne yapıyoruz? Alay, ediyor. Alay ediyoruz. Allah hemen cevap veriyor. Allahu yestehziû bihim... Allah onlarla alay ediyor. Onlara oyalıyor. Mühlet veriyor. Onlar kendilerini kandırıyorlar. وَيَمُدُّهُمْ ف۪ي تُغْيَانِهِمْ Bu haddi aşmalarında onlara ne yapıyor? Yol veriyor. İşte o dönemde ne yapıyor arkadaşlar? Münafıklar zuhur ediyor. Yine Münafikun suresinde اِذَا ekel الْمُنَافِقُونَ qalu نَشْهَدُوا اِنَّكَ لَا رَسُولُ اللّٰهِ münafıklar sana geldiğinde ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem derler ki neşhedü inneke la rasulullah şehadet ederiz ki muhakkak ki muhakkak sen Allah'ın rasulüsün. Böyle konuşurken böyle tekitlerle, vurgularla konuşuyorlar peygamberimizi. Ama münafıklar diyor ki allah Teala bakın cevapta vallahu ya'lemu inneke la rasuluh. Allah biliyor senin onun rasulü olduğunu vallahu ya'lemu inneke la rasuluh vallahu yeşhedü ve Allah şahittir ki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 imanımızın zirveye ulaştırmasından, Allah'ın emirlerini yerine getirmemizden dolayı verilen bize bahşedilen bir rahatlık değil. Şeytanın oyalaması. Ömer İbnül Hattab radıyallahu anh tutarmış Hüzeyfe'yi yakasından demiş, ben o listede var mıyım bana haber ver. Yani aleyhissalatü vesselamın Ömer hakkında radıyallahu hakkında söyledi, o kadar çok hadis var ki eğer diyor mesela hadiseden bir tanesi اِنْ يَكُنْ ف۪يكُمْ مُحَدَّثُونَ لَعُمَرْ Aranızda diyor Allah tarafından hakkı söyleyen, hakkım söyletildiği insanlar eğer olacak ise bunların ilk kimdir diyor Aleyhisselam? Ömer. Ömer'dir. Ömer'dir. diyor. Birçok fazileti var onun Hazreti babanın. Tabi Ömer'in şeyinden kurtulmak mümkün mü? Diyor ki Hudeyfer Radıyallahu Anh. La. Sen diyor hayır bu listede yoksun. Peşinden de diyor ki "Vela uzekki ba'daki ahadan." Ama diyor senden sonra da kimse ne yapmam? Teski etmem yani. Kimse de gelip bana sormasın bundan sonra. Ben de var mıyım yok muyum Onun cevabını ne yapamaz? Alamaz. Çünkü bu insanların diniyle alakalı özel bir husus değil. Yani Hüzeyfe radıyallahu anhu bu ilmi nakletmeden, insanlara öğretmeden öldüğü zaman dinde bir şey eksik kalmayacak. Fitnenin çıkmaması için ne yapılmış bu? İsimler gizlenmiş. Ömer radıyallahu anca gitmiş ne yapıyor? Diyor ki ben var mıyım?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 Aleyhissalatü Vesselam, Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam diyor, bizlere iki tane hadis anlattı. قَدْ رَأَيْتُ أَحَدَهُمَا Diyor, bu anlattıklarının ilkini gördüm. Yani, hayattayken diyor, onu görmek nasip oldu. وَاَنَا اَنْ تَذِرُ الْاَخَرِ Diğerinin de diyor, gerçekleşmesini bekliyorum. Huzeyfe radıyallahu anh ne zaman ölmüş? Hicri 36. حَدَّثَنَا أَنَّ الْأَمَانَةَ نَزَلَتْ fi جَذْرِ قُلُوبِ rijal. Diyor ki aleyhissalâtu vesselâm, emanet, emanete sahip çıkmak, insanların diyor, kalplerine indirilmiş, Allah tarafından insanların kalplerine konulmuş bir özelliktir. Daha henüz Kur'an inmeden önce bakın. Yani adamlık denir ya bazen, ya daha ortada İslam dini yokken, Kur'an inmemişken, sünnet Peygamber aleyhissalâtu vesselâm gönderilmemişken,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 <Sessizlik> Sonra nazil oldu Kur'an fa alimu Kur'an. Sonra Kur'an indi ve Kur'an'dan bunu da öğrendiler. Yani o kalbe Kur'an'dan da ne oldu? İnsanların kalbine Kur'an'dan da emanete değer verilmesi gerektiği öğrenildi. Ve alimu mines sünne ve aynı şekilde Nebi Aleyhisselatü vesselam'ın sünnetinden de bunu öğrendiler. Sünnet de ne yaptı? Olayı bir daha pekiştirdi. Summa haddesena an raf'il emanah Diyor ki Huzeyfe. Sonra Peygamber aleyhissalatü vesselam emanetin, emanete verilen önemin insanlar arasından kaldırılacağını haber verdi. Diyor Hüzeyfe radıyallahu yani anh. Artık emaneti verdiğin zaman arkanı dönüp gözün kapalı gitmeyeceksin. Peygamber aleyhissalatü vesselam onun kalkacağını söylüyor. Fekale dedi ki diyor يَنَامُ الرَّجُلُ النَّوْمَ İnsan uykuya dalar. Fatukbadul emanetu min kalbi ve kalbinden o emanet, emanete olan kalbindeki o sorumluluk hasleti özelliği ne yapılır? O uykuda alınır. Feyaznu etherha mislel kaut. Alınır ama o kalpte diyor bir izi kalır o emanete olan sadakatin, emanete olan sorumluluk bilincinin diyor küçük bir izi kalır. Sonra yanamun neume fe tukbadu al min qalbihi fe yadhallu atharuha Yine diyor ki insan uyur ve aynı şekilde emanet kalplerden kaldırılır. Ve o emanetin diyor yerine küçük böyle yara ucu insanın aynen bu örneği veriyor. Hadisin devamında gelecek. İnsan çalıştığı zaman kürek çekti kürekle kum çektiği zaman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 فَيُسْبِحُ النَّاسُ يَتَبَايَعُونَ Ve insanlar diyor, sabah uyanırlar, kalkarlar, alışverişe devam ederler. O alacak, o verecek değil mi? Ticaret olacak. فَلَا يَكَدُ أَحَدٌ يُؤَدِّل Hatta حَتَّى يُقَلْ اِنَّ ف۪ي بَن۪ي فُلَانْ رَجُلًا اَم۪ينًا artık diyor, emaneti eda etmezler, emaneti yerine getirmezler, borç alır, yarın vereceğim der, bitmiştir, vermez. Diyor, bu, bu hal, öyle bir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 ne akıllı adam, ne zarif adam, ne iyi adam denir yani. Böyle özelliklerle. Yani normalde herkesin emin, güvenilir olması lazım, değil mi? Ve ma fi qalbi min khardalin min iman. Ve insanlar öyle bir hale gelir ki o toplumda artık insanların kalbinde mı? imanın, imanın tuttuğu yer hardal tanesi kadardır. Ve laqad ata alayhi Zema ubali ayyukum baya'tu diyor Huzeyfe sahabe. Ben diyor öyle bir dönemde yaşadım ki ey insanlar kiminle alışveriş yapacağım beni ilgilendirmezdi. Bu benim için de önemli değildi. Mal vermişsin, paranı alacaksın. Yani karşındaki adamın kim olduğu önemli değildi diyor Huzeyfe radıyallahu anh. Lan kana musliman la yuraddanhu alayye Çünkü diyor eğer bu kimse şahit Müslümansa ben biliyorum ki onun Müslüman olması, İslam dinine bağlılığı ne yapacaktı beni? Bana olan sorumluluğunu ona yükleyecekti. yükleyecekti. O da bana emanetimi, paramı geri verecekti. Ticaretimizi yapacaktık. وَلَاِنْ كَانَا نَصْرَانِيًا اَوْ يَهُوْدِيًا لَيَرُدَّنَّهُ عَلَيَّ سَعِيهِ Eğer Müslüman değil de Yahudi ve Hristiyan ise Yahudi ve Hristiyan ise onların yöneticileri, yani Müslümanlar tarafından atanmış yöneticileri ne yapacaktı? Bir yanlış yaparlarsa bu Yahudi ve Hristiyanlar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 Bakın 36, Hicri 36 yılında vefat etmiş bir sefer oluyor. Demek ki insanlar ne de çabuk buluyorlar, ne de çabuk helak'a doğru gidiyorlar, sürükleniyorlar. <gülüyor> evet. Yani emanete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 diyorlar ki قال رسول الله sallallahu aleyhi ve sellem yecmeu Allah tebaraka ve teala yecmeu Allah tebaraka ve teala en-nase feyaqumu'l hatta tuzlaf lehumu'l cenna Allah Teala kıyamet günü bütün insanları ne yapacak? Ne yapacak? Bir araya toplayacak. Peygamber aleyhissatüsselam bize de bunu anlatıyor. Yani biz bunu belki annemizden, belki babamızdan filan dinledik veya bu şekilde biliyoruz yani iman ettik ki kıyamet gününde insanlar bir yere toplanacak. Şimdi bakın bu, burada Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bizlere bunu haber veriyor, bizlere bunu anlatıyor. Feyaqumul mu'minun hatta tuzla velahumul cennet. İnsanlar da dirilir. bir arada toplanılır ve cennet diyor onlara yaklaştırılır. Feya tu'ne ademe salawatullahi alaihi. Tabi hadislerde geliyor insanlara.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 Lestu bisahibi zalik. Adem Aleyhisselam diyor ki yani bu şefaatin sahibi buna müçtirecek bir kimse <gülüyor> değilim. <gülüyor> İzhebu ila İbni İbrahim Halilillah. Diyor ki benim diyor soyumdan gelen İbrahim'in <gülüyor> yanına gidin. İbrahim Aleyhisselam diyor ki <gülüyor> <istedik> fe İbrahim fe yakul İbrahim Lestu zalik. İbrahim de diyor ki Aleyhisselam ben buna kadir değilim. Buna sahip değilim. Çünkü o da Allah adına ne yapmış üç tane tıvaytlar de geliyor yalan söylemiş. Diyor ki İbrahim Aleyhisselam: İnna kuntu khalilan min wara wara. Ben de Allah'ın tamam khaliliyim. Allah'ın dostuyum. Ancak ben buna ne değilim? Yani layık değilim diyor. Kime gidin? İyamedu ila Musa ladi kellemahu Allahu Allah'ın konuştuğu Musaya gidin fiatuna Musa fiyakulun fiyakulu lêstu Musa Musa da diyor ki ben de ne değilim buna layık değilim çünkü ne yaptı Musa Aleyhisselam da Mısırda adam öldürdü. değil mi? İthabu İsa kelime ve ruhi İsa Aleyhisselam'a gidin. İsa Aleyhisselam diyor ki buna sahip değilim ben bunu buna layık değilim faton Muhammed'a sallallahu aleyhi ve sellem. Kime geliyor insanlık arkadaşlar? En son ya ben, ya ben. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem geliyor. Fiqumu fi'uzen le. Aleyhisselam kalkıyor ve ona izin veriliyor. Bakın şefaat izni o anda veriliyor Aleyhisselam'a. Ve tursalu emanet ve'r rahim. Bakın bu hadiste çok önemli bir nokta var. Bu rivayette özellikle emanet ve akrabalık. Diyor ki Aleyhisselam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 diyor ki Aleyhisselatü Vesselam emanet ve rahim akrabalık bağları ne yapılacak getirilecek gelince konular gelecek konularla. Feykumane cembetey asirat yeminen ve şimalen sırat köprüsünün sağına ve soluna duracaklar. Feyamuru evvelukum yukum şimdi ne bi Vesselam o sırat köprüsünden aç o sırat köprüsünü açacak üzerinden geçecek.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 Yani nasıl olur da diyor sahabe ebu Huraira huzayfa, e. yani şimşek gibi geçmek nasıl oluyor? Ya. Diyor ki aleyhissallatu vesselam, elam tarau kif ya ve fi Peygamber aleyhissallatu vesselam, bakın asabına konuşuyor, onların anlamadığı şeyler var. Yani şimşek gibi geçmek ne demek? Diyor ki aleyhissallatu vesselam, Görmüyor musunuz diyor, gözünüzü açıp kapanacağı kadar buradan buraya çakıyor gidiyor, değil mi? Göz açıp kapayıncaya kadar tak geçiyor. Hissetmiyorsunuz bile. Arkadan gelen grup rüzgar gibi geçecek. O da güzel. Eğer şimşek gibi geçenlerden olmayacaksak Rabbim bizleri rüzgar gibi geçenlerden eylesin. Sonra kuş gibi geçecek olanlar var. Uçarak geçecek olanlar var. Yani. Zorlamadım. Havada nasıl kuş uçuyor bize rahat rahat. O köprüden öyle geçecek olanlar da var. وَشَدْدِ رجال. Kimileri de var ki koşan insanlar gibi. Yani bir zorluk var ama koşuyorsun. Diyor ki, تَجْرِي بِهِمْ Bunlar Bunların hepsi bütünlemeye kalmadan geçenler. Diyor ki aleyhisselatü vesselam, تَجْرِي Onları koşturan kimdir? Yani orada denilen dedik ya, o şimşek gibi geçiren, rüzgar gibi geçiren, kuş gibi geçiren Amel. amelleri. Yani sınavın sonucu orada açıklanıyor. Tamam, ameller geçirecek. Yani dedi ki de az önce kimilerinin la yulqilaha dal Arapça da böyle denir. Önem vermediği. Yani Umutamadığı tam Türkçesi böyle. Şeyler öbür tarafta değer kazanacak. Şimdi bugün öyle değil mi? Yani anlatıyor yaşlılar. Ya biz buraya gelmiştik 80 sene önce, 50 sene önce işte araziler vardı ama diyor para etmiyordu. Kimin tavuğu varsa işte al şu tavuğu ver şu araziyi böyle Konuşuluyordu insanlar arasında. Değil mi? İşte ne yapmıyordu? Bir tavuğa karşılık adam arazisini vermiyordu. Yani şey yapmıyordu. Böyle bir ticarete yanaşmıyordu tavuk sahibi. Yani al işte gözünün gördüğü kadar şeyi veriyor sana. Tavrayı. Karşılığında senden tavuk istiyor yok. Tavuk değerli. Niye? Çünkü o gün için ne yapmıyor? Hem uzun hem o gün için o tarla bir şey ifade etmiyor. Ama... Aradan 70-80 geçiyor, vay! diyorsun. Şimdi dünyadaki ameller de buna benzetirsek, gezi namaza kalkmak, ya yataktan kim kalkacak, zacık ita bırakacak? Sabah ezan okunmuş, kim gidecek, değil mi? Yarın, perşembe, günlerde uzadı. 8-10 geçe ezan okunuyor, oruç, değil mi? Sanki böyle bu şeyler, bu amellerle biz muhatap değiliz, değil mi? Yani hani böyle sana şey yapılır diye ya böyle bir meydanda. Sana seslenilir, hiç oralı olmazsın böyle. Yani. Bağırırlar sana falan, yürüsün böyle o kadar insan şimdi Takmazsın. Böyle davranıyoruz, böyle yaşıyoruz. Değil mi yani? Herkes böyle. Halbuki öyle değil arkadaşlar. İşin sırrı o değil. Hakikatini öbür tarafta göreceğiz. Diyor ki, تَجْرِبِهِمْ ve وَنَب۪يُّكُمْ قَائِمٌ عَلَى surat. Ameller insanları koşturur. Ameller insanı oradan uçurur, geçirir. Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor, surat köprüsünde durmuş. Şöyle dua eder. سَلِّمْ Allah'ım ne yap? Selamete çıkar, kurtar. Yani çünkü yani ipin üstünde uyuyen sevdiğim bir insan olsun ne yaparsın? Ha düştü düşecek. Gitti gidiyor değil mi? Peygamber aleyhisselatü vesselam da dua ediyor. Sellim selim diyor. Hatta ta'cize a'malul ibad. Şimdi arkadaşlar amellerin eksik kaldığı kullara geldik. Yani ameller ne yapmadı onu ittirmedi arkadan.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 Sınav sonuçları sınav şahidi açıklanıyor. Diyor ki Allahu Teala ve selam hatta yeji ar-racul la yastati'u es-seyr illa zahfa. Adam diyor gelir. Ama nasıl gelir? Emekleyerek. Yerde sürünerek gelir. Ve fi hafatai's-sırat kelalib. Sırak köprüsünün diyor, iki kenarında neler vardır? Tercümede, kimi tercümelerde yazmış? Köpekler vardır yazmış. Yani bunu tercüme edenler Allah hidayet eylesin. İki sırat köprüsünün arasında neler vardır? Hayır, kemer değil. Etlerin asıllığı neler? Ne diyoruz onlar biz? Kancalar vardır. Yani böyle geliyor, tak. Şimdi de böyle modern kurban kesim şeylerinde görüyorsunuz değil mi? Hayvanı böyle tak diye alıp götürüyor. Orada ne demiş tercümede? Çengel, kanca. O güzel söylemiş.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 Tuttuğu yaraladı ama sonuçta yine kurtulanlar da var. Yani sağ tarafa düşen yani veya hatta cennete ulaşanlar var. O kanca'nın yakalayıp bıraktığı. Vamukar desun finlar. <gülüyor> Kimilerde var ki böyle kanca onu yakalamış, sert bir şekilde ne yapıyor? Ateşe fırlatıyor. Tabi bunlar bu ümmet için geçerli. Arkadaşlar dedi ki: Walladhi nefsu abi hurairat abi yedi. <gülüyor> Ebu Hureyre'nin nefsi elinde olan Allah'a yemin olsun ki inne ka'ra cehenneme lesebu'une harife. Cehennemin diyor derinliği, cehennemin dibi ne kadardır diyor Ebu Hureyre 70 yıldır. 70 yıldır. Hatta bazı rivaylarda aleyhissalatü vesselam ashabı otururken bir ses duyuluyor. Bir ses duyuluyor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 Evet. Hıh, -hı, evet. Ebu Hübeyb Abdullah ve Zübeyr radıyallahu anhuma diyor ki Zübeyr Cemal Savaşı'nda ayağa kalktı beni çağırdı. Zübeyr babası Biliyorsunuz Cemal Savaşı Hicri 36. yılda gerçekleşmiş. Sahabe arasında olmuş bir olay. Bu bu savaşa katılan Zübeyr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 diyor ki Mevla kim? Evet. Ben de vallahi ne kastettiğini anlamadım. Bana senin Mevlan kim dedim. Şimdi sana baban ölüm döşeğinde yani yahut işte savaşa gidecek orada. Öleceğinden haber veriyor. Borcun bu kadar bu kadar bu kadar diyor. Borcu ödeyemesen Mevla'dan yardım hissediyor. Anlayamıyor yani çocuk. Bu kadar borç ver Mevla <gülüyor> Tamam mı? Evet. Allah dedi. Ha, o da diyor ki Allah. Allah'ın kastettiğini anlıyor. Evet. Allah'a yemin ederim ki borcunu öderken ne zaman sıkıntıya düştü isem, ey Zübeyir'in Mevlası, onun borcunu öde derdim, o da öderdi. Burada ne var? Allah'a bir tevekkül. Teslimiyet. Kalben ona bir bağlılık. Bir güven. Kim böyle olursa ne yapar? En abdi zann Ben kulumun zannı üzerindeyim. Geçen kardeşim sormuştu o hadisi. Sahih hadis.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 Hakim, vallahi malınız bunu karşılamaz dedi. Evet. Ben de ya 2 milyon 200 bin, yani, 100, bin 100 bin malımız karşılamaz, 2 milyon bin ne olacak? Evet. O da buna gücünüzün yeteceğini sanmam. Evet. Eğer sıkılırsanız bana başvurun dedi. Evet. Zübeyir Gabe'yi 170 bine almış idi. Gabe deminden bahsettik. de değerli bir toprak. 170 ne almış,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 Muaviye'nin yanına geldi, yanında Amr bin Osman ile Müzir bin Zubeyr ve İbn Zema vardı. Evet. Muaviye ona Gabe'ye ne kadar kıymet biçtiler dedi. O da her hisse yüz bin dedi. Evet, her hisse yüz bin. O zaman ne kadarlık bir şey daha kaldı? 450. 450 bin liralık bir şey daha kaldı. Evet. Ne kadar kaldı dedi?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 O da ben de onu 150 bine aldım dedi. Evet. Abdullah bin Cafer hissesini Muaviyeye 600 bine sattı. Daha sonradan bakın Abdullah bin burada ne kadar kâr ediyor şimdi? 200. Borcu 400di, avcaya 400di, toprağı aldı, Muaviye gitti ondan 600'e şey yaptı, satın aldı. Evet. İbnü Zübeyir borçları bitirince, şey hadi sen önemli olan noktası burası arkadaşlar. İbnü Zübeyr kim o? biz Abdullah. Zübeyr'in oğlu borçları bitirdi. Elhamdülillah. Babasının derdi ne yaptı? Ortadan kalkmış oldu. Borçlar bitti. Evet. İbnü Zübeyr borçları bitirince Zübeyr Zübeyr'in oğulları mirasımızı bize taksim et dediler. şimdi kardeşleri diyor ki, tamam artık yani borçlar ödendi. Babamızın isteği yerine geldi. Bizim şu mirasımızı geriye kalan parayı bir dağıt.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 Hac sezonunda çünkü insanlar Şam'dan, Yemen'den, değil mi? Iraktan gelecekler oraya ayrı ayrı şeylerden. Belki insanların Zubeyir'de alacağı vardır. Ola ki gözden kaçmıştır. Burada biz Medine'dekimleri ödedik ama dört sene haclana abidet ilan edeceğiz. Kimin birin Zubeyir'den alacağı varsa gelsin ödeyelim diye. Evet. Dört sene geçince hisselerini taksib etti. Hı. Üçte birini onlara verdi.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 Evet, evet. Devam et. Toplam balı 50 milyon 200 bin Allah idi. Mal arttı, bereket arkadaşlar. Yani gerçekten bu böyledir. Hı -hı. Hani halk arasında derler ki kim borcunu ödemeye niyet ettiyse Allah ona ödetir. ödetir, ona yardım eder. Bu hadiste Bukhari, İmam Bukhari e, nerede rivayet etmiş? E, şu bapta rivayet etmiş. İmam Bukhari'nin fıkhı buradan burada anlaşılıyor. Bakın, diyor ki, babun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 2,5 3 milyon maaş alıp yani bu çağda bu günde hala geçinemiyorum diyen insanlar biliyorum. Öbür taraftan 400 500 milyonu 600 milyona çalışıp kirada oturup geçinen insanlar da ben biliyorum. Yani bunlar falan bereketle alakalı hususlar. Allah Teala bizleri emanetleri yerine getirenlerden eylesin. Söz verdiğinde sözünü tutanlardan eylesin. Subhanakallahumma bihamdik eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve töbü